İbrahim Aleyhisselam'ı gör Halilullah nasıl Allah'ın dostu olmuş. İbrahim Halilullah, İbrahim Aleyhisselam yani. Halil demek dost demek. Niçin Halil demişler? İsmi Halil değil. Halil manası Allah'ın dostu demek. Allah koymuş, o libası ona o giydirilmiş. Benim dostum diye, onu için Halil diyoruz. İsmi değil Halil. Allah tarafından verilen lakab. İbrahim Peygamber. Bu gelmiş kapıyı çalmış. Bakmış kararın geldiğini hemen götürmüş, kendisine tasadduk etmiş, vermiş fukaranı. Fukara yan komşuya gitmiş. Eyvah diyor. Keşke diyor, sen bir adamın sadak işleyeceğini, evin şu kapısından bir kapı daha açtırdım, oradan da ona ikram ederdim diyor. Bazı akrabalarının sefiği olabilir. Mümin mi değil mi? Müminse hatırını soracaksın. Sefih de olsa, müminse. Zira kafire zikat verilmez. Kitre verilir de zekat verilmez kafire. Akrava'ndan fasık de olsa zikât verir, fukara açısından verebilirsin. Sonra İbrahim peygamber onu görmüş, keşke diyor, bir kapı daha açtırsaydım demiş. Sonra kapı açtırmış soruya. iki kapılı. Hem bu kapıdan veriyor, hem bu kapıdan veriyor.